Ekonomi, ekoloji. Hazerlijp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, yine bu hafta hem Türkiye'de hem de dünyada e, ekoloji gündemindeki konulardan e, bahsedeceğiz Mahir'le. E, geçen hafta e, biraz e, ben bahsetmiştim ama programın biraz sonlarına e, doğru e, vaktimiz daraldığı için e, çok üstünde duramamıştık. Gerçi e, bizden sonraki programcılarımız, e, Tema Vakfı'ndaki arkadaşlarımız da... Ee, hocalarla birlikte bu konuyu daha e, detaylı e, anlatacaklar e, Açık Radyo dinleyicilerine ama e, ben e, bir kısaca e, geçen hafta e, Tema Vakfı tarafından e, açıklanan bu e, Konya Karapınar'daki Linyit rezervinin e, çıkarılması ve buraya bir termik santral yapılması halinde e, meydana gelebilecek e, felaketler e, diyeyim. E, silsilesinden e, bahsetmek istiyorum. Gerçi onlar meselenin e, teknik boyutundan e, buradaki bu linyit rezervinin e, çıkarılması e, esnasında e, ortaya çıkacak e, ekolojik tahribattan e, detaylı olarak bahsedeceklerdir. Ben bu işin e, biraz e, tarımdaki e, etkisine, o tarımdaki olumsuz etkisine e, değinmek istiyorum. E, burada Türkiye'de Afşin Elbistan'dan sonraki en büyük linyit rezervinin Oldu olduğu söylendi. Bu yılın başlarında açıklandı. Ve burada biraz daha farklı bir teknikle bu linyit rezervinin çıkarılması planlanıyor. Ve burada çok ciddi bir linyit rezervi olduğu söyleniyor. Fakat biraz kalitesi. Düşük bir kömür olduğundan da bahsediliyor. %47'sinin nem olduğu aslında yani çıkarıldığında çok da verim alınamayacak bir kömür olduğundan bahsediliyor. Ve bu ilinit rezervinin çıkarıldığı zaman esas mesele o ki bütün Konya havzasını yani Türkiye'nin yıllarca biz hep böyle bildik, hep böyle öğrendik. Türkiye'nin buğday ambarı olarak ...bilinen Konya Havzası'nı e, tamamen kurutacağı belli bir zaman sonra da artık herhalde burayı bir çöl haline getireceğimiz e, bu tema vakfının raporunda belirtiliyor. Konya Vakfı zaten e, zaman zaman rastlıyoruz haberlerine ama genelde e, gazetelerin e, hı hı. iç sayfalarında ufak e, haberler olarak yer alıyor. E, çok ciddi bir baskı altında. Ee, ...yıllardır orada e, yeraltı sularının e, doğru kullanılmaması ve doğru evet. tarım e, yöntemlerinin uygulanmaması... ...sulama yöntemlerinin uygulanmaması hı hı. Dolayın, dolayısıyla yeraltı sularında çok ciddi bir çekilme var. Aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle yeraltı sularında ciddi Tabii. bir azalma var. Hı hı. Ee, zaten hal böyleyken ciddi bir baskı altındayken oradaki e, rezervler, su rezervleri... ...bir de üstüne kömür santral yapıp evet. e, tamamen bitirseniz Türkiye'nin aslında... E, ...tarımına da çok ciddi bir darbe vurmak... demek. ...Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmek... tarımda e ...zaten doğrudan. şu anda dışa bağımlı... ...olmamızı... ...gerektirecek kadar da toprak... ...özellikle tarım arazisi... ...kaybediyoruz... ...mesela burası... ...Konya Kapalı Havzası... ...Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı... ...tarafından... ...dünyada ekolojik açıdan... ...en önemli 200 alandan birisi olarak... ...nitelendiriliyormuş... Ve buradaki kömürün çıkarılması için yeraltı sularının boşaltılması gibi bir ne diyelim teknik üzerinde konuşuluyor. Onu hocalar daha detaylı anlatacaktır. Zaten raporda da gayet detaylı şekilde incelenmiş. Tema Vakfı'nın sitesinden de özetine ulaşılabiliyor raporun. Şimdi genel olarak baktığımızda Türkiye'de. 2007'de e, 248.8 milyon dek, e, dekarlık e, Türkiye'nin toplam tarım arazisi varmış 2007 yılında. E, bu 2012'de 237.9 milyon dekara düşmüş. Yani arada e, ciddi bir e, tarım arazisi kaybı var. E, kaybedilen tarım arazisi oranı... 2000 ile 2012 yılları arasında 25 milyon dekardan fazla bu da Türkiye'deki 10 ilin yüz ölçümüne denk geliyor. Yani bunlar genelde tabi Türkiye'nin ciddi bir tarım arazisi kullanım politikasının olmamasından kaynaklanıyor. Ve herhalde en önemli sebeplerinden birisi de yine yanlış sulama teknikleri sebebiyle e, sularda tuzlanma e, yaratılıyor ve e, o topraklar bir zaman sonra e, kullanım dışı kalıyor. E, öte yandan Türkiye kendi değerli tarım arazilerini düzgün bir şekilde, verimli bir şekilde kullanamazken ne yapıyor? Son yıllarda dünyada bir trend var. E, gidiyorsunuz toprakları e, hali hazırda işte kullanılmayan, e, az gelişmiş olduğu için veya fakir olduğu için E, bu toprakları ekip biçemeyen ülkelerin topraklarını satın alıyorsunuz veya kiralıyorsunuz. E, bu evet. alanda Çin mesela land yani, grabbing deniliyor. Türkiye de yapıyor bunu başlıyor yapmaya. Türkiye de evet şu anda özellikle Sudan'da evet. çok ciddi toprak e, kiralıyor. 5 milyon dekar kadar bir e, arazi kiralamış vaziyette. Ve Türkiye Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da yer alan 41 ülke içinde en fazla tarım alanına sahip 3. ülke. Fakat e, hiç yani bu rakam çok önemli değil. Çünkü e, en fazla tarım ürünü ithal eden de 5. ülke konumunda. Yani aslında işte özetle tarım arazilerini son derece e, verimsiz ve yanlış kullanıyoruz. E, yanlış tarım uygulamalarıyla yok ediyoruz. Ve tabii aynı şekilde e, tarım arazilerini... Ee, sanayileşmeye açıyoruz ee, fosil yakıt üreten enerji e, santrallerini açıyoruz ee, ve giderek daha fazla ithalatçı tarım ürünlerinde ithalatçı bir ülke konumuna geliyoruz ee, Rusya'dan buğday mesela ithal ediyormuşuz Fransa'dan hı hı. arpa Mısır'dan pirinç e, Sri Lanka'dan çay Çin'den sarımsak e, Meksika'dan nohut Kanada'dan mercimek yani bunlar aslında Türkiye coğrafyasında E, ...gayet rahatlıkla ve gayet verimli bol bir şekilde üretilebilecekken bunları ithal eder duruma gelmişiz. Evet, bir sorunlardan en önemlisi o oh, tabii. E, evet. Karapınar'daki kömürlü termik santral ve oradaki lignit rezervlerinin çıkarılması konusunda önümüzdeki en e, görünür sorunu o Türkiye açısından. Ama bir başka sorun daha iklim değişikliği e, meselesi üzerinden var. Evet. O da iklim değişikliği konusunda dünyanın yakabileceği belli bir karbon oranı kaldı. Bu son IPCC, hı hı. hükümetler arası iklim değişikliği üzerine panel tarafından da vurgulandı. Ve bu karbon bütçesinin dünyanın hali hazırda mevcut gidişatla 2020-2025 gibi bu bütçenin tamamen tüketilmesi evet. olacağı öngörülüyor. Tamamen tüketilmiş olacağı öngörülüyor. Evet. E, bu bütçenin de yaklaşık üçte ikisini kömür oluşturuyor. Yani e, hiçbir fosil yakıtın dünyada çıkarılmaması lazım ama her evet. şey, hepsinden önce kömürün kesinlikle çıkarılmaması, Artık toprakta bırakılması. Evet. yeni kömür sahası evet. açılmaması gerekiyor dünyada. E, yani e, aksi takdirde e, çok ciddi sonuçlar olacak başka şeyler oluyor. Yani, yani, iklim değişikliği dediğimiz şey sadece e, havaların ısınması değil, tarım, e, suların yükselmesi, evet. normal yaşamımızı doğrudan etkileyen bir şey olduğu için... Kömürün kesinlikle toprakta bırakılması gerekiyor. Bir de bu var, ee, Hı -hı. işin bu boyutta tamamen göz ardı ediliyor tabii. Evet, e, kömürle ilgili dünyadan da e, senin ilginç notların var. Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Çin gene herhalde başrolde. Bahsedebiliriz. Yani kömür derken kömürün sadece iklim değişikliği ile olan bağlantısı Hı -hı. değil, bir de kömürün sağlık üzerinde çok ciddi bir çok ciddi Etkisi var. var. Yani şeyi de söyleyelim tabii hani bizden sonra tema vaktında arkadaşlar hı hı. çok daha detaylı girecektir belki ama e, sağlık e, oradaki e, halkın sağlığını e, bozuyor. Çok ciddi tehdit ediyor. Evet, evet yani bu şey e, hani bozabilir dip bozacak yani. Ki zaten Türkiye'deki çeşitli yani eski termik santrallerin bulunduğu yerlerdeki evet. yapılan araştırmalarda çok ciddi kanser vakaları, anne karnındaki bebeklerin çok ciddi hastalıklarla dünyaya gelmesi bunlar zaten bilimsel çalışmalarla ortaya kondu. Evet, yani o bilimsel çalışmalardan bahsetmişken yeni bir bilimsel çalışma açıklandı örneğin. Çin'de yapılan bilimsel çalışma ama sonuçta kömürün etkisi her yerde aynı. Evet. Çin'de farklı, burada farklı değil. Çin'de çeyrek milyon erken ölümün kaynağının doğrudan kömür olduğunu belirleyen yeni bir çalışma var örneğin. The Guardian gazetesinde çıktı, daha çok yeni bir haber bu sabah çıktı. Bu... Yani hal böyleyken kömürden uzak durmak için nedenler e, fazlasıyla Fazla. var elimizde. Ama bu çıkmışken bir de e, ilginç bir detay da verelim yine e, Çin'den. Çin'deki kirlilik çok büyük haber oldu işte e, son haftalarda tüm hmm. dünyada işte Şangay'da Pekin'de e, kirlilik meselesinden bahsediliyor. Ne kadar işte yüksek olduğu, nefes almanın zorluğu, insanların sağlığının etkilendiği vesaire hafta hafta sürekli çıkıyor bu haberler. Evet. Çin'de de Komünist Parti yönetimi bir karar almış. Hani ne bekliyorsunuz? Hani Emisyonlar konusunda bir şeyler yapmasını hı hı. veyahut acil önlemler almasını bekliyorsunuz. Alınan önlem herhalde Uluslararası Bası'nda bu kadar haber olmaktan biraz can sıkıntısı olmuş olacak. <gülüyor> Standartlar düşürülmüş. Evet. Yani hani Bizi kirlilik konusunda... Biz yükseltesin diye beklerken... evet, kirlilik, konusu, kirlilik oluştuğunda yüksek oranda kirlilik oluştuğunda... Bunun işte bir herhalde acil durum uygulamaları devreye giriyor. Onların devreye girmesi için gerekli olan standartlar düşürülmüş. Düşürülmüş, evet. Daha az haber oluruz diye umuyorlar herhalde bu şekilde ama hani yeni ama raporlar… Ama kaçış yok. Yani kaçış yok. Kömürden İnsanların kaçsa başka bir yerden ekleniyor. yakalanacaktır illa ki. Çünkü Çin bu konularda sabıkası çok yüksek bir ülke. Ya yani Öte yandan aslında iklim değişikliğine uyumla ilgili çalışmalar da yapıyor Çin. Yapıyor, Ama e, o kadar çok kirletiyor ki e, dünyayı e, şeyle söylemek onun lazım yani. azalıyor. 2012-2013 yıllarında e, yenilebilir enerji alanında çok ciddi atılım çok yaptı. Çok ciddi yaptı evet. Evet ve yani ikiye falan katladı hatta giderek de arttırıyor bunu. Ama bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Zaten e, hani derler ya biraz böyle hayrına <gülüyor> yapılan bir şey değil. Yani devletler genellikle veya işte büyük şirketler veya şirket gibi çalışan devletler karlarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Ama şu da bir gerçek. İnsan sağlığına olan etkisi bu kadar ortadayken işte hani çeyrek milyon erken evet. ölümden bahsediliyor. Evet. Bunun gibi birçok farklı çalışma var. Ve sadece ölümlerde değil insanların hayat kalitesini düşüren şeyler var. Dolayısıyla bununla başa çıkmak için ve bunun ekonomiye de çok ciddi bir yük tarafı da var. <gülüyor> Sağlık. ...masraflar açısından... ...bunda başa çıkmak için... E, ...başka yöntem yok... ...yani bir e, aktarmaya başladı... ...işin su noktasına geri dönecek olursak... ...hani Karapınar'la biraz da bağlantısını... ...kurmak için söylüyorum... Evet. Çin'in mevcut su rezervlerinin yaklaşık yüzde on yedisi e, kömür madenlerine ve kömürlü termik santrallere gidiyor. Yani bu çok okunç bir, bir rakam düşündüğünüz çok zaman. Çok ciddi bir rakam. O yolda ilerlemek istiyor muyuz? Tekrar e, gözden geçirmekte geçirmek fayda var. Gözden geçirmekte faydalı. Evet. evet. Ee, bir ara verelim. Aradan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. <Gülüyor> But no, it's too late Yes, it's too late You're bad. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi Ekoloji programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda gündemimizde ağırlıklı olarak kömür e, meselesi vardı. E, senin birkaç notun daha var herhalde kömürle ilgili Mahir. İstersen onları da paylaşalım. Kısa notlar tamam. söyleyelim. E, yani kömür konusunda bir yandan da e, yani bir anda kötü gelişmeler hı hı. E, oluyor. Örneğin işte Avustralya tarihinin en sıcak günlerini yaşamaya hazırlanırken... Bu yaz güne yarım yaz olduğu için evet. bir yandan kömür yatırımlarını arttırıyor. arttırıyor. Kömür ihracatını artıracak şeyler yapıyor ve bunu işte oradaki mercan kayalıkları resif, Hı -hı. mercan kayalıkları pahasına yapıyor. Ona çok yakın çünkü evet. yeni inşa edilecek liman. Ama öte yandan da zaferler kazanılıyor. Örneğin ABD'de kömür ihracatı için kullanılacak dört büyük eklenti, ek liman. ...artık kömür ihracatının mali olarak çok geçerli olmadığı için, öyle kabul edilmediği için yapımdan vazgeçildi. Hmm. Mesela bu ciddi bir kazanım. zafer demek, kazanım evet. demek. Bir başka örnek, işte bu geçtiğimiz günler içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın eee kömürlü termik santral veya kömür kömür yatırımlarına sadece çok ender ve istisnai durumlarda Başka destek. çarenin olmadığı. Başka çarenin olmadığı. Evet, Dünya Bankası da bununla ilgili evet. geçtiğimiz aylarda bir karar almıştı. Ee, durumlarda yani destek desteklemeyeceğini. Verince, yani büyük kömür ölçüde dışında. desteklemeyeceğini söyledi. İşte evet. ama ancak hani enerji için başka herhangi bir alternatif olmadığı durumlarda destekleneceği. Evet, bazı çok için. az gelişmiş ülkelerde kömür dışında başka bir alternatif bulunamıyorsa ancak diye şartını düşerek evet bu da gerçi hani e, bu konuda kampanya yapan insanlar için yeterli değil hani değil, hiçbir durumda e, çünkü yapılmasın. Her zaman e, alternatif enerji mümkün orada aslında yeterince kaynak ayrılırsa buna. Doğru. Ama yine de bu ciddi bir adımdır, ciddi bir kazanımdır. Bunları da söylemek lazım. Sadece içini karartmayalım. <gülüyor> İnsanların <gülüyor> evet. evet doğru. Peki şimdi e, belki e, direkt olarak e, değil ama Dolaylı olarak aslında e, ekonomi ve ekolojiyi ilgilendiren e, bir meseleden e, bahsedelim. Bu e, Trans-Pasifik ortaklığı e, son günlerde e, epey bir gündemdeler e, bu Pasifik e, Okyanusu'na, Kıyısı olan 12 ülke değil mi? Evet. Şili, Peru, Meksika, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Brunei, Singapur, Malezya, Vietnam ve Japonya. Japonya. Evet. Şimdi bunlar bir yeni bir aslında dünya gayri safi hasılasının da önemli bir kısmı yüzde kırk gibi bir kısmını oluşturacak bir uluslararası ticaret anlaşması. E, yapma niyetindeler e, epeyden bir böyle bir niyetleri var fakat biraz bu e, taslak metini geçtiğimiz aylarda Wikileaks e, sızdırmıştı bu kapalı kapılar ardında müzakere ediliyor bu e, uluslararası ticaret anlaşması ve üzerinde bir e, nihai sonuç e, çıkana kadar da e, taslağı e, Açıklamama gibi bir niyetleri vardı başından itibaren ama Wikileaks bir kısmını sızdırdı. Burada bir takım şirketlere ve bu bir takım şirketler de aslında bizim ilgi alanımıza giren şirketler. Çünkü niye? Bunların bir kısmı petrol şirketleri, fosil yakıt üreten şirketler, GDO şirketleri Aynen. bunlarla. Bu anlaşmanın e, maddelerinin paylaşıldığı e, bu şirketlere çok ciddi e, ne diyelim e, özellikler belki bu ülkelerde e, verileceği. En önemli getirdiği şeylerden bir tanesi e, bu şirketlere e, kendi işte karlarına hayal Hı -hı. gelecek durumlarda başka evet. devletlere dava açma hakkı. Dava tabii. açma yani hükümetlere dava açma hakkı getiriyor. Bir örnek verelim bu duruma mesela işte bu. Taraf ülkelerden bir tanesi ABD'de diyelim ki bir dava bir şey kazanıldı işte bu işte Keystone XL boru hattının hı hı. yapımı konusunda mesela işte o oradaki hükümet Obama hükümeti yapılmaması kararını aldı diyelim hı hı. Kanada'da o boru hattını yapacak şirket. ...ABD'yi dava edebiliyor. Ve istediği mahkemede edebiliyor. İstediği mahkemede edebiliyor. Evet. E, bu da e, ne oluyor? Bu konuda kampanya yürütenler için ciddi bir alehte bir şey. Çünkü hiçbir hükümet o e, sorumluluğu, o hükümlülüğü almak istemiyor karar verirken. Evet, aynen öyle. Ve tabii yani bu ülkelerin e, büyüklüğünü göz önünde tutunca... E, ...ve bu şirketlerin aslında e, sahip oldukları e, lobilerin, güçlerin... E, ...bu ülkeler üzerinde ne kadar... Etkili olabildiğini de görüyoruz yani bunlar büyük ekonomiler ve büyük, büyük ekonomileri bu kadar e, şirketlerin e, bu ülkeler üzerinde baskı kurması hükümetlerin üzerinde baskı kurması da yine aslında e, ne kadar e, kritik e, bir mevzuyla e, şu sıralar yüz yüze olduğumuzu gösteriyor bize eee 350'nin eee 350.org'un herhalde bununla ilgili bir e, kampanyası evet, da var 350, Trans Pasifik ortaklığı ile ilgili. Evet. 350.org e, sitesine girer, girerseniz orada Trans Pasifik e, ortaklığı ile ilgili bu kampanyayı görebilirsiniz. İsterseniz imza da atabilirsiniz. Yani Türkiye'nin gerçek Pasifik'e bir şeyi yok ama bütün dünya vatandaşlarını ilgilendiren bir evet. Dur şey, durum. Evet. Eee buradan aslında başka bir konuya bağlayacak olursak, hı hı, örneğin Trans anlaşması e, gereği işte GDO bazı ülkeler GDO konusunda e, gıdalar üzerinde bir etiketleme yapılmasını zorunlu kılıyorlar. Evet. Ama GDO şirketleri o ülkeleri de dava edebilecek, edebilecek. bir transpasifik anlaşması Evet. Ee, özellikle Monsanto'ya karşı avaz.org'da bir imza kampanyası açılmıştı. 1,5 milyon imza hedefleniyordu. Herhalde ulaşılmıştır. Son rakama bakmadım ama o arada bu kampanyanın çeşitli bilgisayarlar tarafından hacklendiği ve kampanya ilk başladığı gün 800 bin imzanın da bir anda yok olduğu ile ilgili bir takım haberler depasına yansımıştı istersen vaktimiz daralıyor çok kısa bu Romanya'daki Rosa Montana'dan bahsedebiliriz orada da dinleyicilerimizden de bilenler vardır mutlaka Romanya'da Rosa Montana bölgesinde 4 tane dağda Altın ve gümüş çıkarılmak isteniyor. Siyanür ile çok yıllardan beri süre gelen bir mücadele var orada. Şimdi hükümet bu Kanadalı Gabriel Resources şirketini istediği yerde kazı yapma hakkını ve bu dağları dümdüz etme hakkını vermek üzere bir yasa geçirmek istiyor parlamentodan. Fakat çok ciddi Son günlerde yine halk tepkileri var. Hatta Greenpeace Bükreş'te parlamento binasını bastı. 50 Greenpeace üyesi ve temsili bir şekilde parlamento bahçesinde altın araması yaptı. Yani dünyadan söyleyebileceğimiz protestolardan birisi bu. Yine Greenpeace'in belki galatasaray Juventus maçında açtığı pankartı da burada evet. e, bir kısa bahsetmek e, gerekiyor. Son bir şey söyleyeyim bu madenle ilgili. Türkiye'den Hı -hı. de e, olumlu sayılabilecek bir haber var. E, Çanakkale'de işte civarındaki Kaz Dağları'nda. Evet Kaz Dağları altı tane kazı alanı Evet. Orada altı maden şirketinin izinleri yürütmeyi durdurma kararı yürütmeyi var. Yürütmeyi durdurma kararı. Evet. Çıktı yeni bu da. Yeni e, bu da olumlu sanırım. bir şey. O Evet e, olumlu E, olarak e, bunu da kayda geçirdikten sonra <gülüyor> başka, e, başka mevzumuz kaldı mı? Maalesef süremizin aslında mevzumuz var ama <gülüyor> Mevzu bizde çok ama süre e, Sorun... kısıtımız var. Evet. Var e, şeyden bahsedemedik e, biraz bu GDO konusunda bir araştırma e, vardı onun geri evet, çekilmesi belki onu, belki onu haftaya sonra... daha detaylı bir şekilde ele alırız. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...